Açık Gazete. Cem Özdemir'le beraber uzun zamandan beri böyle bir fırsatı yakalayıp kendisini radyoya çekmeyi istiyorduk ama sonunda onu İPM'de İstanbul Politikalar Merkezi'nde ayağını tozu gelmişken yakaladık. Burada Açık Radyo'da da Açık Radyo'ya konuk etmekten de büyük bir mutluluk duyuyoruz sizi Cem Bey ve Aynı şekilde. Sağ olun. Çok e, pek bilinmeyen ama oldukça önemli bir mesele var. Ben sadece spesifik olarak onu sormak istiyorum size. Şimdi Bill McKibben ortalığı karıştıran, e, çok viral giden bir yazı yazmıştı Rolling Stone dergisinde geçen sene. E, küresel ısınmanın dehşet verici yeni matematiği diye. ve orada bu dünyanın e, iki derecenin altında iklim değişikliğini tutmanın e, çok özel şartlara bağlı olduğunu en fazla 565 gigaton yakılabileceğini buna karşılıkta e, büyük enerji şirketlerin elinde e, ve kayıtlı olarak rezervlerinde kayıtlı yapmaya kararlı oldukları bunun beş katı hmm. e, 2000 800'e ya yakız gigatonluk bir şey olduğunu söyledikten sonra yazısının bir yerinde diyorduk ki yani ana düşmanımız enerji şeyleridir. Onları durdurmak zorundayız. Gelecek kuşakları kurtarmak istiyorsak. Ve bir küçük şöyle diyor, bir küçük mucize gibi bir şey oluyor. Ve bütün zengin ülkeler, batıda da endüstrileşmiş ülkeler emisyonlarda, bu salınlarda küçücük azaltmalar dahi gerçek bir statükodan kopma yönünde bir şey göstermiyor. Bu üç yukarıda sayılan üç rakamın demir mantığının dışına çıkamıyorlar hiçbiri diyor. Ve Almanya bir tek, büyük ülkeler arasında bir tek Almanya bu enerji karışımını değiştirmek için büyük bir çaba harcadı. Ve bir geçen Mayıs ayının sonlarında bir Güneşli bir cumartesi günü, bu iyice kuzey enleminde kalan bulutlu ülke güneş enerjisinden kendi sınırları içinde elektrik enerjisinin yarısına yakınını elde etti ve rekor kırdı. Bu küçük bir mucizedir diyor ve şunu gösteriyor diyor, benim için en önemli nokta asıl sormak istediğim şey bu Yani muazzam çözülemez gibi görülen sorunda aslında bunu yapacak teknolojimiz olduğunu gösterdi. Ama siyasi irade yok diyor. Şu ana kadar tek istisna endüstri ülkeleri arasında, güçlü ülkeler arasında Almanya ve her diğerlerin hepsinde de daha fazla karbon atma şeyi değil. Ne diyorsun? Niye örnek alınamıyor mesela? <gülüyor> e, tabii biz bundan çok mutluyuz Yeşiller Partisi olarak. Çünkü bizim 30-35 senelik mücadelemizin bir önü. Yeş Yeşiller 70 yılların sonunda 80'li yılların başına kurulduğunda ya. nükleer santrallara karşı mücadelemizle başladık bu mücadeleye. Ve bugün Almanya gibi dünyanın dördüncü en büyük ekonomisi Nükleer santralleri adım adım kapatma kararı aldıysa ve 8 tane nükleer santralleri bir günden bir güne kapattıysa eğer bu sadece bizim değil bizimle birlikte mücadele etmiş tüm insanların başarısı ve bütün nükleer lobinin yalanların yalan olduğunu tekrar ortaya çıkmış oldu. Çünkü yine söylediler nükleer santraller kapanırsa Almanya'da işte cihalanlar kesilecek. Cenanlar kesilmemekle birlikte komşularımıza cenan satıyoruz. Evet. Neden de cenan fiyatları at safhada artacak, i̇şte bilmem ne olacak tam tersi oluyor. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi fiyatları indiriyor şu anda. Çünkü fiyatta hızla inmekte ya da başka bir rakam vermek gerekirse hükümetin yani şu andaki mevcut hükümetin hedefi 2020 senesine kadar Almanya'daki yeni bir enerji payını %20'ye yükseltmekti. Geçen senenin başında sadece yeni bir enerjinin Almanya'da ortalama payı %25'ti. Evet. Yani %2020 senesindeki hedef %20 iken biz geçen sene %25'i başardık. Yani yöşünün 20 senesinde iyi. nerede olacağız? Sorun artık ee, bıçak kemeye dayandı. Yol ayrımındayız. Bu bahsettiğiniz elektrik şirketleri lobisi ve aslında onlara onlara siyasi kanalını da eklemek gerekiyor. Çünkü sadece ele, sadece e, siyasi e, sadece elektrik şirketlerinin lobisi olsa hali neyse. Ama bunların bir de siyasi uzantları var, mecliste grupları var, milletvekileri var, bakanları var onlarla iç içte çalışan, e, onların tabi e, para kaynağını şu anda kapatmışlar, Onların mustununu kesiyoruz biz evet. ve. ellerinden gelen her şeyi yapmaya alırlarsız bu musluğun kapatmaması için. Her türlü yalanı yaymaya devam ediyorlar. Almanya'da yapamadıklarını başka ülkeye işini satmaya çalışıyorlar. Ee, ama biz bu mücadeleri e, kazanacağımızdan eminim çünkü e, işin hoş tarafı vatandaş artık bunu ele aldı. Yani şu anda çoktan kişiler Parti merkezinden, meclisten çıkmış bir mesele. Bugün artık vatandaşlar ortaklaşa rüzgar enerji parkları kuruyorlar. Bugün vatandaşlar Ceylan üretip Ceylan'ı satıyor. Satabiliyorlar. Yani, yani birer neredeyse iş adamı oluyoruz vatandaş. Özellikle çiftçiler bundan faydalanıyor Almanya'da Ve bir ek bir para kaynağı kazanmış oluyorlar. Şu anda 1 milyon Almanya'da Ceylan enerjisi üreten vatandaş var. Ve bunların hepsi Yeşiller Partisi'ne oy veren kişi değil. Bunların içinde Hristiyan Demokratlara da oy verenler var. Başka partilere de oy verenler var. Demek ki bir baskı unsuru oluşmakta. Yani yeni bir ekonomi gelişmekte ve bundan özellikle ufak ve ortak ölçekli iş adamları faydalanmakta. Yani gidişat bizi güçlendiriyor. Çünkü ekonomide yeni büyüyen faktörler lobiye karşı bizimle birlikte mücadele ediyorlar. Zaten onlar olmasa biz bu mücadeleyi kazanamayız. Biz oylarımız artsa da şu anda ortalama %14, %15'lerdeyiz. Yani tek başına bu mücadeleyi sürdürebilecek gücümüz yetmez ama... çok önemli partnerlerimiz oluştu. Çok önemli ortaklarımız oluştu. Ve e, Almanya'da bu süreci artık durdurmak mümkün değil. Hızını kesmeye çalışıyor hükümet. E, Lobi baskısıyla birlikte. Ama gidiş atı artık yani, durdurmak e, mümkün değil. Evet, yani mesela e, şeye karşı da e, daha yeni baktım konuşmaya gelirken. E, yani 2050'ye kadar da %100. E, evet. Hatta daha önce bunu başarılacağız biz. Yeni birçilerden %100 etme hedefini koymuşlar. Yani şeye kadar, 2020'ye kadar yani evet. 7 sene sonra %35 diyor. Son benim ulaşabildiğim Hı. rakamlar ve %100'e... Bu rakamların var. hepsi şimdiye kadar yanlış çıktı. Niye yanlış evet. çıktı? Ee, biz beklentilerin çok, yani gerçek olaylar, beklentilerin çok ötesindeydi. Yani biz bir rakam söylüyoruz, bir bakıyoruz... bizim savunduğumuz yeni bir enerji düşündüğümüzden daha da başarılı. Baş, aşılıyor. Değil değil mi? Yani evet. Aşıyoruz bütün evet. her şeyi ve e, nükleer santraller kapanma kararı alındığında şu tartışma vardı Almanya'da, yeni bir enerji bu ihtiyacı giderebilecek mi? Bu tartışma çoktan bitti Almanya'da. Şu andaki tartışma. yeni bir enerji çok mu fazla hızlı büyüyoruz? Yani e, şebekeler hazır mı buna? Evet. Hızını biraz kesmemiz mi gerekiyor? Şu anda Almanya'daki tartışma. Google'a isterseniz gelin bir bakın bir. Tartışma değişti. Tartışma yeni bir enerji çok hızlı mı büyüyor? <gülüyor> Bunu düşünüyor musunuz? Ya, evet. Yani o noktaya geldik artık ve düşünüyorum yani nükleer lobby hep yeni yeni şeyler yaratıyor. Yani eskiden yeni bir enerji yetmez, aç kalacağız, donacağız vesaire diyordu. artık onu yemiyorlar tabii vatandaşlar çünkü öyle olmadığını görüyorlar şimdi de çok fazla yeni bir enerji var çok fazla büyüyoruz ee, bu çok masraflı oluyor bunu biraz önlü keselim diyorlar yani yeni modeller üretmeye çalışıyor lobi ama o konuda da başarısız olacaklarından eminim tabii şu var yani bizim için biz bunu niye yapıyoruz tabii her şeyden önce kendimiz için yapıyoruz kendi çocuklarımız için yapıyoruz geleceğimiz için yapıyoruz ama bunun ötesinde bir misyon daha var bu misyon da e, dünya çapında bir misyon eğer dördüncü en büyük ekonomi dünyada büyümeyi iş yeri sağlamayı yüksek yaşam kalitesini yeni bir enerjiyle paylaşabilirse ortaklaşa birleştirebilirse müthiş bir model oluşmuş olur. Evet. Ve nükleer yani. lobisi de Almanya'yı bakıp da bizi yok sayamayacağına göre bir şey söyleyemeyecek bu noktadan sonra. Yani büyümek, iş yerleri sağlamak, refahın yükselmesi bırakın yeni bir enerji çelişiyor. Bunun ön şartı olmuş haline gelecek. Ve Almanya o yöne doğru gidiyor. Dolayısıyla tabii ki e, Türkiye gibi ülkelerde Almanya modelinin duyulmasını istemeyenlerin sayısının yüksek olduğunu ben çok iyi anlıyorum. Evet, e, Çünkü lobiler bu hoşuna evet, gitmez. 3-5 evet. kişi zengin oluyor. Bizde de milyonlarca insan zengin evet. oluyor. Şey, yani e, 2050'de yenilenebilir enerjiyle e, tamamen %100 e, Şeyine, bu bizim değil oluyor. yalnız. Bu hükümetin programı. Bu hükümetin programı. Bizim değil. Bizim programımız evet. da 2030 senesinde yüzdeyiz. 2030'da da olabileceği Ve bugüne değil. kadar hem hükümet yanlış çıktı ve bizim programlar da yanlış çıktı. Çünkü çok daha erken. E, evet hükümet. çok daha erken olduğunu hep gördük. Dolayısıyla bakalım ne zaman olacak? Ee, şimdi bir de ilginç şey şu tabii. Yani güneş Sadece güneş bütün dünyanın elektrik enerjisini de, 2050'de dünya yüzeyinin sadece yüzde birini kullanarak yüzeyinin, yani çok küçük bir miktar kullanabilecek şekilde WWF'in bir raporu yayınlandı. Bu yetiyor diye. İlginç bir şey yani. Ve bu ilginç bir araştırmada aralarında işte Endonezya'dan Türkiye'ye kadar da Örnekler veriliyor. Peki buradan Türkiye'ye de geçecek olursak, şimdi Almanya'da bu kadar başarılı bir hem teknolojik öncülük açısından hem de işleyen, piyasa anlamında işleyen bir modeldi. İşte vatandaşların da biraz önce anlattığınız gibi kendilerinin cereyan satabilmesine imkan veren bir sistem var. ve bu bulutlu ve kuzey enlemlerinde yer alan soğuk Almanya'da oluyor. Peki Türkiye gibi? Aslında bu konuda zaten dünya çapında dünyadaki en çok şeylerden biri ben, olan yeni bir e, rapor geçti elime. Solar PV Atlas diye. Onun Türkiye bölümüne baktım. Atlas'ta. Yani Türkiye zaten e, mesela güneşten su e, elde etmekte o çatılarak olan şeylerde dünya birincisiyken iken diğer şeylerde tamamen fosil yakıt bağımlılığında. Hmm. Neden Almanya ile mesela örnek olarak da böyle bir işbirliğine e, girmiyor? Ne gibi engeller olabildiği? <gülüyor> yani açık ama bir de sizin ağzınızdan herhalde bu işin şey retorik bir soruydu. Çünkü evet, sorun evet. cevabını aslında siz e, kısmen verdiniz. Yani Almanya bunu başarabiliyorsa ve Türkiye bunu yapmıyorsa bunun tek bir açıklaması var. Siyasi ilale başka bir şey açıklaması yok. İstenmiyor. Yani e, teknik bir sorun yok. Güneş enerjisi konusunda gereken aşamalar çoktan yapıldı. E, her giden gün teknoloji biraz daha ilerliyor ama yani teknik sonu kalmadı ortada. Evet. Aynısı rüzgar enerjisi için geçerli. Yani, evet. e, bunun olmaması ya da e, imkanların çok çok had safhada geride olmasına tek bir açıklaması var. Yani tabi bundan çok daha desentral, yani bölgelerdeki insanlar para kazanmak çünkü merkeziyetçi Adeli, bir sistem merkeziyetçi, değil. Evet, yerinden yönetsem bir şey olmasın. Yani, evet. Dolayısıyla e, burada e, başkentte birkaç kişi zengin olmuyoruz, ülkeye zengin oluyoruz. E, ve aslında benim anlamadığım bir şey daha var. Yani, Türkiye'yi, Almanya'yı birleştiren, Avrupa Birliği ülkeleri birleştiren bir konu var. dünya kadar para yatırıyoruz enerji ihtiyacı için. Avrupa'da 2010 senesinde 296 milyar euro sadece petrola gitti. Düşünebiliyor evet, musunuz? Evet işte. Şimdi o paranın bir miktarı bizde kalsa eğitime yatırabilsek başka şeylere yatırabilsek ne kadar güzel şeyler yapılabilir. Bir de bunu Türkiye boyasını düşünün. Ki o paralar e, Arap Yarımadası'nda e, işte sağlık sistemine okullara, kız çocuklarının işte eğitimine gitmiyor ki. Bu paranın bir kısmı maalesef terör tehdidi olarak karşımıza çıkıyor bir de. Yani son derece mantıksız bir şey bu. Dolayısıyla enerji bağlılığımızı da azaltıyoruz başka ülkelere yönelik. Yani daha bağımsız oluyoruz, enerji ihtiyacımızı kendimiz gidermiş oluyoruz ve paranın dışarıya artmasını da engellemiş oluyoruz. Yani her açıdan mantıklı bir şey bu ve O açıdan e, Türkiye de tam uyar bir şey. E, şimdi siz bir bağlılığı ortadan kaldırıyorsunuz, onu yerine başka bir bağlantı e, başlatıyorsunuz, Rusya bir bağlantı. Ki Rus teknolojisi bu konuda yani hepsi bana göre riskli oldu ama riskli arasında aslında en riskli teknoloji. E, nükleer açıdan mı? Tabi. Evet. Yani evet, tabii. bir bağlantıyı azaltayım diyorsun e, gaz ya da petrolün karşına başka bir bağlantı evet. başlatıyorsun. Nükleer teknoloji. Türkiye'de üretilen bir teknoloji değil ki. Dolayısıyla aklıma almıyor açıkçası çünkü yani e, biz Türkiye'deki meslektaşlarımızla bunu görüşüyoruz diyoruz gelin almayı gezin gösterelim size yani bu işin nasıl yapıldığını bunu Türkiye'de yapabilir Türkiye'deki insanlar da iş adamları bunu yapabilir bundan para kazanabilir yani rüzgar enerji parkları kuralım e, güneş enerjisini e, önüne açalım Türkiye'de. geniş bir pazar açılsın bu konuda. Bu teknolojiyi siz üretin Türkiye'de. Başka yerden almayın. Bunun fabrikalarını kurun Türkiye'de. Ve buradan Türkiye'den dünyaya satın. Bu Arap ülkelerinin geleceği açısından da çok önemli bir şey. Bir barış projesi aynı evet, zamanda. Evet barış projesi tabii. Yani, yani bundan güneş... daha güzel bir barış projesi mi düşünemez ki. Evet, rüzgar ve güneş açısından muazzam yanakları da olduğu apaçık olan. Hatta jeotermal şey de dahil. Yani Sadece ufku geniş siyasetçiler ha, gerekiyor. Başka evet. bir şey gerekiyor. Yani Teknik bir sorun kalmadı. İş dünyasında bir sorun kalmadı. Tek engel başkentler, siyasi irari, başka bir engel yok. Ama işte yine mesela çok sayıda kömür ve kıtlı termik santral açılması için büyük bir şey. Değil, tabii şöyle bir, bir basit bir hesap var termik santral açtığımızda. Bunun amortize olması en azından bir 40 sene istiyor. Dolayısıyla siz bugün kömür e, fabrikası açtığımızda bunu az da 40 sene çalışmak mecbuki etmesiniz. Bugün kurduğumuz nükleer santral değmesi için 30-40 sene az çalışması gerekiyor. Bunu yaparsanız mutlaka ama mutlaka güneşin önünü kesmek mecbur etmesiniz. Evet. Aksi da aksiyonu da nükleere ve e, kümünü tehlikeye sokuyorsunuz. Bizim Almanya'da şu anda yaşadığımız olay o. Tek tek kömür fabrikalarını kapatıyoruz. Evet. Çünkü ihtiyaç yok. Tabii biz iktidarıyken Ee, nükleer lobi belki en fazla üzen bir yaza, yasa çıkardık. Öncelikle yeni bir enerji giriyor ee, şebekelere. Daha sonra kömür, daha sonra nükleer. Şimdi e, bazı günler Almanya'da çok fazla güneş ya da çok fazla rüzgar olduğunda, %25 değil, %60, %70, %80, bir gün bir gün %90'a kadar yeni bir enerji yükseliyor. Evet. Ne oluyor? O günde de Nükleer santraları kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Termik santralleri kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Ve tabii onların hiç hoşuna gitmiyoruz. Para basma makinelerinin önünü kesmiş oluyoruz. Dolayısıyla onların şiddetli bir şekilde güneş enerjiye karşı mücadele etmesini ben anlıyorum onlar açısından. Onlar açısından anlıyorum. Siyasetçi, meslektaş arkadaşlığım açısından anlamıyorum. Çünkü onların vazifesi nükleeri korumak değil, vatandaşı korumak. fosil yakıtları, gelecek kuşaklar adına çok önemli. Cemil'ciğim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Açık radyoda her zaman günleri konuşmaya hazır ve sizi bekliyor olacağız. Seve seve. İnşallah ediyoruz. bir dahaki sefere açılışta yeni, yani yeni, açık, yeni açık radyoda. De muhakkak stadyoda bekliyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Evet. Almanya'nın Birlik 90 Yeşiller eş başkanı politikacı aynı zamanda da Mercator Stiftung Sabancı Üniversitesi IPM kıdemli araştırmacısı Cem Özdemir'le sohbet ettik. Açık gazete